Abdest Risalesi Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 6. Bölüm Değerli dinleyenler, bir evvelki bölümde Abdestin sünnetlerinden 8. maddeyi okumuştuk. 9. maddeden, başın tamamını meshetmek maddesinden devam ediyoruz. Başın tamamını meshetmek. buna kaplama mesh denir. Kaplama, mes, sünnete uygun olarak şu şekilde yapılır. Önce her iki el tamamen ıslatılır. Sonra her iki eldeki küçük, adsız ve orta parmaklar birbirine bitiştirilir. Daha sonra her bir elin bu üç parmağı, diğer elin üç parmağına uçları birbirini karşılayacak şekilde birleştirilir ve başın ön tarafından enseye doğru, başa sadece birbirine bitiştirilen bu altı parmağın içleri temas edecek şekilde çekilir. Enseye gelindiğinde iki elin ayaları başa bitiştirilir ve öne doğru çekilir. Bu çekiş sırasında işaret parmağıyla baş parmak enseye doğru çekişte olduğu gibi başa değdirilmez. Sonra da başa değdirilmeyen bu baş parmakların içiyle kulakların dışları, işaret parmaklarının içiyle ile de kulakların içleri mesedilir ve nihayet parmakların arkalarıyla da boyun mesedilir. Boğazın mesedilmesi ise bidattır. 10- Kulakları mesetmek. Haddadi rahimehullah buyurmuştur ki kulakların meshi sünnettir. Dolayısıyla abdest alan kişi başı kaplama mesederken kullanılmayan baş parmakların içi kulaklarının dışını şehadet parmaklarıyla da kulaklarının içini yeni su almaksızın başın suyuyla mesheder. 11. Boynu meshetmek. Nitekim İbn Ömer radıyallahu anhum'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boynu meshetmek bu kağıdan emandır. Yani abdest alırken boynunu mesedene. ''Kıyamet günü bu kağı takılmayacaktır.'' buyurmuştur. Molla Ali el rahimehullah bu hadisin şerhinde buyurmuştur ki, Şafii ulemasından olan İmam-ı Nevevi rahimehullah bu hadisin zayıf olduğunu, dolayısıyla boyun mesli hakkında bir şey varid olmadığını söylemişse de, Hanefi asabımız bu hadisi şerifin manasını kuvvetlendiren birçok hadisi şerifler bulunduğunu, Fezail-i amal babında yani faziletli ameller konusunda zayıf hadis-i şerifle de amel olunacağını beyan ederek, abdestte boynun meslini sünnet kabul etmişlerdir. 12. Abdest ayetinde beyan edilen sırayı gözetmek, yani önce yüzü, sonra kolları yıkamak, daha sonra başı mesetmek ve sonunda ayakları yıkamak. İmam-ı Şafi Rahimehullah yüzlerinizi yıkayın emrinin başında geçen kelimenin tertip için olduğunu kabul ettiğinden, abdestte uzuvların ayeti celilede zikredildiği üzere sırayla yıkanması gerektiğini söyleyerek, tertibi, sıraya riayeti, altıncı farz kabul etmişse de İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimehullah bu ayeti celileyi, tertibin farz olmadığı hususundaki görüşüne şöyle delil getirmiştir. Ayet-i celiledeki mealen ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayın ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın, cümleyi celilelerinde geçen vavı, tertibi sıraya uymayı gerektirmediğinden, Bu ayet-i e abdest alırken tertibin farz olduğunu ifade etmemiş olur. Eğer biz tertibin farz olduğunu söylersek bu, ayet-i e bir ilave yapılması demek olur ki bu da bir hüküm kaldırma nesih sayılır. Halbuki böyle kıyaslarla Kur'an'ın hükmünü neshetmek caiz değildir. Dolayısıyla Şafii Rehmehullah'a göre abdestin farzları altı olup, Beşincisi niyet, altıncısı ise tertibe riayettir. Hanefi mezhebimize göre ise abdestin farzları bu ayet-i kerimede zikredilenlere ilave yapılmaksızın dört tanedir. Niyet ve tertibe riayetse sünnetlerdendir. 13. Abdesti ara vermeden tamamlamak i̇mam Malik Rehmehullah abdestte, uzuvların aralıksız olarak peş peşe yıkanmasını şart koşmuşsa da, İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimehullah'a göre, abdest uzuvları kurumayacak şekilde azayı peş peşe yıkamak, abdestin sahih olmasının şartı değildir. Bu aynı zamanda İmam-ı Şafi Rahimehullah'ın da kavli cedidi daha sonraki görüşüdür. Zira Allahu Teala bu ayeti celilesinde, Bu dört uzvu yıkamayı bize farz kılmış fakat bunların peş peşe yapılmasıyla aralıklı yıkanması hususunda bir şey açıklamamıştır. Mevla Teala ayeti celilenin sonundaysa velakin Allahu Teala sizi iyice temizlemek istiyor buyurarak bu ayeti celilede zikredilen dört uzvu ne şekilde olursa olsun yıkamanın tahareti tahakkuk ettirdiğine temizliği gerçekleştirdiğine hükmetmiştir. Nitekim, Hazreti Ali radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Namazın anahtarı temizliktir.'' buyurmuştur. Dolayısıyla, uzuvların peş peşe yıkanmaması halinde, alınmış olan bir abdestin de temizliği gerçekleştirdiği ortaya çıkmış olduğundan, böyle bir abdestle kılınan namaz caizdir.'' 14. El ve ayakları yıkamaya parmak uçlarından başlamak. Dolayısıyla elleri yıkamakta sünnet olan suyun avuç içinden dirseklere akacak bir şekilde dökülmesidir. Çünkü ayet-i celilede ve dirseklere kadar ellerinizi kavli şerifiyle buna işaret edilmiştir. Bunun aksine su dirsekler üzerine dökülüp avuçlara doğru akıtılacak olsa, Bazı alimler bunun caiz olmayacağını söylemişlerdir. Cumhuru fukaha yani fıkıh alimlerinin ekserisi ise bu hareketin abdestin sıhhatine zarar vermeyeceğini ancak sünneti terk etmek olduğunu söylemişlerdir. 15. Meshe, başın ön tarafından başlamak. Nitekim farzlar bahsinde geçen hadis-i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başının ön tarafına mesh ettiği nakledilmiştir. 16. Yıkamaya sağdan başlamak. Ahmet İbni Hanbel rahmehullah, sağı soldan önce yıkamanın farz olduğunu söylemişse de, diğer fukahaya göre bu farz değil, sünnettir. Ayşe radıyallahu anhanın beyanına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ayakkabısını giyinirken, taranırken, temizlenirken ve bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. Çünkü Mevla Teâlâ bu ayet-i celilede ellerden ve ayaklardan bahsederken, sağın sola takdim edilmesini konu etmemiştir. İşte bu da farz olanın, ellerin ve ayakların her ne şekilde olursa olsun yıkanması olduğuna delalet eder. 17- Abdestten artan sudan içmek. Nitekim Ebu Ümame radiyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin abdest suyunun artığından içmesi yetmiş derde şifadır ki bunların en azı sıkıntıdır. 18. Abdestten sonra namaz kılmak. Abdestten sonra şükrü vudu Abdest şükrü namazı kılmakta sünnettendir. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazı sırasında Bilal radıyallahu anha hitaben şöyle buyurmuştur: Ey Bilal, İslam içinde işlediğin ve senin nazarında menfaatçe en ümitli olan bir amelini bana söyle.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 Ancak bu gibi nafile namazlar, kerahet vakitlerinde kılınamaz. Fakat abdestten sonra kılınacak olan herhangi bir namaz, abdestin şükrü yerine geçer. Yine böylece abdestten sonra farz namazların sünnetlerinden olsun veya farzların kendilerinden olsun kılınacak olan her namaz, bu namazın yerine kaim olur. Ayrıca bu gibi namazlar oturarak, ve binek üstünde de kılınabilir. Abdestin Edepleri 1. Kıbleye yönelmek 2. Abdest uzuvlarının yıkanması sonucu, yere düşen suların tekrar üzerine sıçramasından sakınmak maksadıyla, yüksekçe bir yere oturmak. Burada gaye, kişinin elbisesini kullanılmış olan sudan korumasıdır. 3. Dünya işlerine ilişkin konuşmayıp, Abdest dualarını okumak. 4. Her uzvu yıkarken besmele çekmek. 5. Geniş olan yüzüğü hareket ettirmek. Dar olanı hareket ettirmenin farz olduğu beyan edilmişti. 6. Temizliği daha güzel yapmak için serçe parmaklarını kulak deliklerine sokmak. 7. Ağza ve burna su vermeyi sağ elle, sümkürmeyi ise sol elle yapmak. 8- Abdestten sonra kurulanmak. Nitekim Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Efendimiz aleyhisselamın abdestten sonra kurulandığı bir peşkiri vardı. 9- Yüz, el ve ayakların nurunu arttırmak için yıkamada farz olan sınırları aşmak. 10- Her uzvu yıkarken kelime-i şehadet getirmek. 11- Her uzvu yıkarken, mesur olan yani eserde gelen duayı okumak. Abdest duaları İmam-ı Nebevi Rahimehullah, El Eskar isimli eserinde buyurmuştur ki, abdest alırken, her bir uzvun kendine mahsus duası bulunduğu hakkında, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir hadis-i şerif rivayet edilmemiştir. Ancak fukaha rahimehumullah, abdest esnasında her bir uzva mahsus, selef-i salihinden rivayet edilen bir takım duaların okunmasını müstehap, Allah katında sevgili görmüşlerdir. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu an buyurmuştur ki, bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme abdest suyu getirdim. O abdest alırken, Ey Allah, benim günahımı bağışla. Evimi genişlet ve rızkımı bereketlendir diye dua etti. Ben, ey Allah'ın nebisi, senin şöyle şöyle dua ettiğini duydum deyince, bu dualar hiçbir şeyi bıraktılar mı? Yani bu duaların dünya ve ahiret hususunda temas etmedikleri bir hayır kaldı mı? buyurdular. Eller yıkanırken yapılacak dua şöyledir. Elhamdunillahi'l-lezi ja'lel-maa'e tahuran ve ja'lel-islamen nuran. Bütün hamdler suyu temizleyici ve İslam'ı nur kılan Allahu u Teala'ya mahsustur. Ağız yıkanırken okunacak dua. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma isqini min hawd nabiyyika ka'san la a'zma'u ba'dehu abada. Ey Allah, seni zikretmem, sana şükretmem ve sana güzel ibadet edebilmem için bana yardım et. Ey Allah Bana peygamberinin havzından öyle bir kase içir ki, ondan sonra ebedi susamayayım. Burna su verirken okunacak dua. Allahumme la tahrimni raihate naimik ve cinanik. Allahumme erihni raihata aljannati. Ve la turihni Ey Allah! Nimetlerinin ve cennetlerinin kokusundan beni mahrum etme. Ey Allah'ım! Bana cennetin kokusunu koklat. Cehennemin kokusunu koklatma. Yüz yıkanırken okunacak dua. Allahümme beyiz vecihi binûlike yevme tebyav vucuhu evliyâik. وَلَا تُسَوِّدْ وَجْه۪ي بِذُنُوب۪ي يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهُ اَعْدَائِكَ Ey Allah! Dostlarının yüzleri bembeyaz olacağı günde, nurunla yüzümü ak et. Düşmanlarının yüzleri kapkara olacağı günde, günahlarım sebebiyle yüzümü karartma. Sağ kol yıkanırken okunacak dua, Allahumma, a'dini kitabii bi yemini ve hâsibini hisaben yesira. Ey Allah! Defterimi bana sağ elimden ver ve beni kolay bir muhasebeyle hesaba çek Sol kol yıkanırken okunacak dua Allahumma, la tu'udini kitabii bi şimani Vela min vera-i zahri vela Ey Allah! Bana defterimi sol elimden ve arka tarafımdan verme ve beni şiddetli bir şekilde muhasebeye tutma. Başa mesederken okunacak dua. Allahumma ghashshini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatik Ey Allah rahmetinle beni kapla ve bereketlerinden üzerime yağdır Kulaklar meshedilirken okunacak dua Allahumme c'alni min alladheena yestemi'una'l kavle feyettabi'una ahsaneh ei Allah, bene sezu dinneyb en guseeline uyan lardan kyl, boyun mesedelirken okunujak dua. Ey Allah humma artikurrako beti minan nari wahthavuni minasala siniwal awola liwal enkel. Ei Allah, boy numu djihendam dan azadet, we bene zingir lardan. Bu kağılardan ve işkencelerden muhafaza et. Sağ ayak yıkanırken okunacak dua. Allahum thabbit kademeyy ala s Ey Allah! Ayakların kayacağı günde iki ayağımı sırat köprüsünde sabit eyle. Sol ayak yıkanırken okunacak dua. Allahumme ca'al sa'i meşkuran ve bi mehfuran ve amelii mekbulen ve ticaretiyle Ey Allah! Saimi meşkur, çalışmamı mükafatlandırılmış, zembimi mağfur, günahımı bağışlanmış, amelimi makbul, kabul edilmiş, ticaretimi... Lentebur, kazancımı asla kesada uğramayan bir ticaret kıl. Abdestten sonra okunacak dualar. Osman İbni Affan radıyallahu an demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Her kim abdestini bitirdiğinde üç kere, Eşhedü en la ilahe illallah, derse anasından doğduğu gündeki gibi bütün günahları silinmedikçe o abdestinden kalkmaz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Her kim güzelce abdest alır da, abdestini bitirdiğinde, Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Ey Allah seni tesbih ederim sana hamd ederim senden başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ederim senden mağfiret dilerim ve sana tevbe ederim derse bu söz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 Allahumme ejalni minet tawabin ve ejalni minel mutetahhirin Allahu Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiçbir şeriki, ortağı yoktur. Ey Allah, beni son derece tövbe edenlerden ve tam manasıyla temizlenenlerden kıl derse Allahu Teala ona Cennetin sekiz kapısını açar ve o istediğinden girer. Abdest Risalesi Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 6. Bölüm